949 açık radyo. Gezi Parkı ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. Önce onu hemen şey yapalım. Evet, sabah erken saatlerde e, bir, Kuzguncuk'ta, Bostan'da ve belediye ekiplerinin 5 dakika içerisinde girip oradaki ağaçları tamamen köklerinden budamasıyla beraber ortaya çıkan bir durum var. Şu anda mahallelerde Kuzguncuklular e, durdurmuşlar bu olayı ama e, kesilen ağaçlar var. Bir olağanüstü durum var. Bu konuyla alakalı ufak bir giriş yapalım isterseniz. Evet artık o hale geldi. Yani her mahalleli kendi alanını, kendisi, doğasını kendi korumak durumunda. Belki de en doğru olanı da bu zaten. Doğrudan demokrasi bu şekilde olabilecek bir şey olarak. Şimdi Kuzguncuklular Derneği'nden, yönetim kurulundan Tülay Onat'la bağlantı kurduk. ...son gelişmeleri, bu son saniye diyebileceğimiz gelişmeleri birazcık ondan alalım. Merhabalar, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Tülay Hanım. Günaydın. Evet, neler olup bitiyor son dakika biri olarak? Ee, şimdi sondan başa gideyim isterseniz. Şu anda durdu. Yaklaşık bir 15-20 dakikadır herhangi bir kesim vesaire yapılmıyor. Saat 9'u altı geçe benim telefonum çaldı. Hızar sesine arkadaşlar gelmiş... O kadar hızlı bir şekilde hareket etmişler ki e, Yani bir bostanı bilir misiniz bilmiyorum Bir düzlük evet. arkasında iki set vardır O iki setin e, çalı eviinden işte defnedir, böğürtlendir e, Bütün hani göz seviyesindeki ağaçlarını e, Kırtmışlar e, Bu arada bir de çok sevdiğimiz bir nar vardı Çok eski kadim bir nar O da e, gitmiş ya fotoğraflarını da çektik. Ee, ya şu andaki durum mu? Biz e, Vaveyla'yı koparınca durdular. Daha fazla devam edilemedi. Biz şimdi kurula hemen burası biliyorsunuz sit alanı ve burası da tescilli aslında. Bostanın kendisi tescilli. Bu yapı yapma başvurusu sırasında bizim e, itirazımızla kurul buraya gelmiş ve tespitini bu şekilde sonuçlandırmıştı. Evet. Bu tes tescile dayanarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Şimdi bir, bir dilekçemiz yolda vapurda gidiyor. Ee, becerebilirsek noter çağıracağız. Tespit yapacağız. Bütün fotoğraflarını çektik. Kalan kısmında fotoğraflarımızı tekrar yapıyoruz. Belgelemek için. Çünkü 9'da gelmez 8'de gelir. yani Kontrolden çıktı. Geriye doğru gidiyorum. Ee, 21 ve 22 Nisan tarihlerinde de buradaydı belediye. Gene anladık. E benzer bir amaç için gelmişti. Gene ee, bizim burada desteğimiz ve müdahil olmamızla e, budama adı verdikleri eylemi sadece ot biçme ve kuru dal temizliği ile birlikte bizle eşlik ederek nezaret ederek bir orman mühendisiyle birlikte sabitlemiştik. Ve iş bitti zannediyorduk. Pardon bir şey soracağım arada. Bu gerekçe, bu belediyeden insanlar belediye geliyor. Belediye kiraladı burayı. Evet. Evet. Burayı belediye, Üsküdar Belediyesi Mart ayı içinde yapılan kiralama ihalesiyle kiraladı. Ee, Dolayısıyla da hatta bizi dernek yönetimi olarak görüşmeye davet etti. Biz de memnuniyetle karşıladık ve bu cuma için randevu almaya çalışıyorduk. Kendilerinden ama 23 Nisan vesaire herhalde çok programı dolu. Henüz ona muvafak olamamıştık. Bir hafta önce Cuma günü belediye başkanıyla burada bizzat ben karşılaştım. Ne yapıyorsunuz nedir dedi. Niye gelmediniz hala dedi. Dedim geleceğiz hani siz de bir yerinize alışın diye bekliyorduk dedim. Tamam dedi biz bütün ekiplerimizle hazırız. Neye ihtiyacı var bostanın dedi. Yani orada ben kendim kişisel olarak bir, hakikaten çok şu anda çok üzgünüm. Ee, ziraati ve Temay'ı çağırmıştık biz buraya geçtiğimiz aylarda. Onlar da Bostan'da çok ciddi bir temizlik, budama gerektiğini söylemişlerdi. Ben de bunu aktardım. Fakat tabii yani Nisan'ın e, 20'sinde geleceklerini e, düşünmedik yani hiçbirimiz. Çünkü burada artık bütün dallara su yürüdü. Hadi 21'inde ve 20'sinde yapılan, 22'sinde yapılan işin iyi kötü bir mantığı vardı. Çocuklar gelecekti, şenlik oldu burada dün. onun için otların temizlenmesi iyi bir şeydi. Kuru dalların temizlenmesi iyi bir şeydi. Zaten elimizde atıyorduk, elimizde kalıyordu. Ama şu anda gelinen nokta öyle gösteriyor ki bize güvenmek hata. Ben bunu şu anda yayında olduğunuz için bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Önce. Ee, Geçen Cuma karşılaştığımızda dedi ki bize güvenin burada hiçbir şey olmayacak. Önyargılarınızdan kurtulun ve bize güvenin dedi. Bizzat kendisi bir sürü de tanık var. Peki dedik biz de yani eyvallah bu kadar çok söylüyorsanız bizde beyan esastır. Evet. Ama sonuç sonuç meydanda. Sonuçta gördük ki asla ve asla güvenmememiz gerekiyor. Belki çadır kurmamız gerekiyor. Belki e, kapısına bizim kilit vurmamız gerekiyor. 30 yıldır mücadele ediyoruz. 30 yıldır. Söyleyecek söz bulamıyorum daha fazla. Evet çok yok aslında asıl şimdi sözde başlamış oldunuz 30 yıldan sonra asıl e, mücadele e, asıl şimdi başlıyor tabii aslında Gene evet. de yani her mahallenin kendisine kalmış olduğu aşikar bir şekilde yani şarkıda diye Budman'ın şarkısı geldi aklıma birden bire ya yani üçüncü dünya bu muz cumhuriyetlerini anlatırken. Onlar size güvenmezler çünkü siz bilirler size güvenemeyecekleriniz. Siz de onların onlara güvenilemeyeceğini bilirsiniz diye bir cümlesi vardı. Evet. Böyle bir durum var güvenmeden ama mücadeleye de yılmadan devam etmek gerektiği anlaşılıyor. Gerekçe şey yani... Bu, Gerekçeyi bu buraya gelen kimse bilmiyor. Yani şöyle bir planınız var mı diyoruz bir projeniz var mı neye göre bu diyorsunuz nedir hani öngördüğünüz şey ne? Neden bizimle yapmak istediği toplantıdan önce böyle bir hamle yapıyor? E, buradaki e, belediye memurları tabii ki bu konuda hiçbir bilgiye sahip değil. E, daha başka biriyle görüşmek istediğimizde de ulaşmak mümkün olmuyor. Yani e, niyet bilmiyoruz. Temizlemeye çalışıyoruz diyorlar. Bize söylenen şu anda sadece bu. Evet. evet şu andaki son durumda da e, burada bekleniyor kuzguncuklular. Evet, evet. Tabii, tabii. Şu de... anda hepimiz Bostan'da bekliyoruz. Duyurabildiğimiz her yere duyurmaya çalışıyoruz. Çoğrıda var, evet. Evet, yani e, sosyal medyada da duyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani burada e, 21'de ve 22'sinde gerçekten biz dernek olarak bir fiil, hızar tutan adamın yanında durduk. Bir olman bize eşlik etti ve e, yani dal dal yürüdük, öyle söyleyeyim size. Ve ben de dedim ki ya Hani demek ki uzlaşmak işbirliği olabilecek bir şey Belki de olabilir mi acaba dedik yani biz de dernek olarak hakikaten bu iyi niyetli girişimi şey yaptık bize uyum göstermiş olmalarına çok hoşlandık mutlu olduk ve ama şu anda yani korkunç bir rüyaâlık varmış demek ki bunu, bunu söyleyecek söz bulamıyorum evet. ya yani kişisel olarak güvendiğine mi yanayım e, neye yanalım ya bilmiyorum ki ya bu ne kadar yani söyleyemeyeceğim başka. Hayır, en, ya çok teşekkür ederiz. Kendi yani mahallenin ve aşağıdan yukarı inşa edilecek mücadelenin, hareketin gücüne, gücüne güveneceğiz. Başka hiçbir şey görmüyoruz. Evet, evet, evet. Biz de şu anda burada onu oluşturmaya çalışıyoruz. Olanı, e, peki muhtarın muhtarın haberi var mı gelişmelerden Tabii tabii da temas... o da burada. O da burada. O da burada. O da Çişli tanıdığı insanları arıyor. Ee, Çağırmaya çalışıyor. İşte şimdi biz noter çağırıyoruz ki hani bir suç duyurusunda bulalım, tespit yaptıralım, fotoğrafları notere tasdik ettirelim diye. Yani herkes her koldan çalışıyor. Bütün buradaki arkadaşlar fotoğraflıyor. Herkes ayrı fotoğraflıyor. Numaralandırıyoruz. Yani aklımıza gelen her şeyi yapıyoruz öyle söyleyeyim. Tülay Onat çok teşekkür ederiz ve haberleşeceğiz. Yani her zaman bu konudaki bilgileri dinleyicilerle ve Türkiye'de insanlar, ilgilenen insanlarla paylaşmaya hazırız tabii. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Kuzguncuklular Derneği'nden Tülay Onat bize Kuzguncuklular Derneği'nden... Kuzguncuk da şu anda olup bitmekte olan... Bir, yaklaşık bir sene önce olan şey Taksim Gezi Parkı'ndaki ilk aldığımız e-maili ve haberi ağaçların sökülüp götürülmekte olduğunu belediye ajanları tarafından. Bülent Nüfteoğlu ile konuşmuştuk. Konuşmuştuk. O aklımıza geldi. 11 ay önceki bir tuhaflık evet. Gezi Parkı programında tekrar devam ediyor. Tuhaflık mı demek lazım yoksa olağan şüphelilerin olağan gelişmelerimi tam bilemiyorum ama evet, olan bir şey varsa da biraz önce adiliği. sizin de dediğiniz gibi mahallelerin insan mahallesini insanların savunmaktan başka çaresi kalmayacak bir duruma doğru yavaş yavaş da belki gelmeye başladı. Ben doğrusu, en doğrusu da o zaten. Evet. Başından beri oradan yani buradan küresel harekete kadar giden o bir çizginin ucu açık zaten. 94.9 Açık Radyo